Cenab-ı Hak üç şey bildiriyor. birincisi şirkten korunma. Safiyane bir kalple Cenab-ı Hakk'a kulluk, şirke düşmeme. Araya fanileri katmama. Yaptığımız her şeyin bir Allah rızası için olması. Lillah olması. İkincisi, takil, haksızca bir cana kıymazlar buyuruyor. Törele karşı, en büyük güç İslam. Sallallahu aleyhi ve sellem'e 23 senelik nebevi hayat, peygamberlik hayat bir terörle mücadeledir. Haksızlıkla mücadele, bir zulümle mücadele, bir terörle mücadeledir. Onun için İslam daima terörü reddeder. Burada da haksız yere bir canı kıymazlar. Yine bir kişinin katli bir alemin katli gibidir buyuruyor. Bir kişinin ihyası alemin ihyası gibidir buyuruyor. Ve bu insana İslam'ın insana bakış tarzı. Hiçbir sistem böyle insana bakamaz. Üçüncüsü de zina etmezler. Topluma ihanet etmezler. Toplumdan gelecek nesle ihanet etmezler. Çünkü insanlar en mühim iffetleriyle kendi şahsiyetlerini tescil ederler. İffeti kaybolmuş bir insan, şahsiyeti de kaybolmuştur. İnsanla zaafa uğramıştır. Demek ki toplum için Cenab-ı Hak üç tane burada bir vasıf, şey veriyor. Bir şirke gitmemek. Her şeyin bir temiz, samimi bir insan Allah rızası olsun olması. İkincisi, insana bakış tarzı. Halık'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzı. Üçüncüsü de toplumun ahlakının korunması. Ve bu şekilde insanın kendisini muhafaza edebilmesi. Bunları yapanlar bugün günahın cezasını bulur buyuruluyor. Yine ayet-i kıyamet günü azaba kat kat arttırılır. Ve orada azap da alçaltılmış olarak devamlı kalır. O yaptığı suçun, cürmün şeyine daima alçaltılır kendisi, tahkir edilir, hakir görülür. Burada Cenab-ı Hak bize bir kurtuluş yolu bildiriyor. Yanlışı da bu işleri yapmışsak. Bir tövbe, tabii tövbe etmek, kalben nefret etmek de tövbe olur. Yani dille tövbe ya Rabbi diye. Aynı fiili işlemekte o tövbe değildir. Tövbe işlenenlerden kalben nefret etme. Tövbe eten nasuhâ. Ancak tövbe edenler ve ameli salih işleyenler onlar başkadır. Ameli salih, tazimli emrillah, şefkatli halkillah. İbadetleri bir tazimle, bir azametillâye karşı bir huşu duyarak ifa etmek, şefkatli halkillah bütün Allah'ın mahlukatına müşrik olabilmek. Ki kapıdaki kediye, kapıdaki köpeğe uçan kuşa, mazluma, bütün hatta günahkara bile acımak. Onu da oradan kurtarmaya çalışmak. Allah onların kötülüklerini iyiye çevirir buyuruluyor. O kadar Rabbimiz merhametli. Bu gönülden tövbe edip amel salih işleyenlere. bunların o kötülüklerini iyiye çevirir. Ve Allah çok bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Ama burada diğer bir ayette gerek Fatır Suresi'nin ilk ayetlerinde gerek Lokman Suresi'nde Orada Cenab-ı bir ikazı var. Allah Gafur Rahimdir, Erhamur rahimindir. merhametleri en merhametlisidir. Fakat Cenab-ı Hak, şeytanı Allah'ın affıyla kandırmasın diyor. Fatırda da o lokmanın sonunda da, şeytanı Allah'ın affıyla kandırmasın diyor. Demek ki affın yoluna girmemiz lazım. Nasıl affı şumine girişse onu biz Adem aleyhisselamda görürüz. Adem Aleyhisselam'ın bir Adem bir biz zelle işledi. Zelle neticesinde muradı ilahi dünyaya gönderildi. Çünkü beşer insan ol dünyada meydana gelecek. 40 sene hava valdemiz ciddede şey Serendip'te Adem babamız orada 40 sene yalnızca bir muhatap yok. Devamlı ya Rabbi tövbe dediler. O yasak meyve yaklaşması. Daima gözyaşı döktüler. Yani bu şu gibi bugün sel verirsek bir kayıkla bizi okyanusun ortasına bıraksalar ya bir helikopterle bu uçakla bir Everest tepesinin üstüne indirseler ne yaparız biz aman ya Rabbi deriz. Çağıracağımız kimse yoktur. Yalnız Cenab-ı Hak'te bir fani yoktur. Cenab-ı Hak bizden böyle bir tövbe istiyor. Bu tövbenin sonunda bizi bağışlayacağını bildiriyor. Fakat bu dilde kalıp fiile geçmezse orada Cenab-ı Hak şeytan salla affıyla kandırmasına yol Yine Rabbimiz kim tövbe edip hayırlı işler gösterilse şüphesiz o tövbesi kabul olmuşlardandır. Buyuruluyor. Demek ki Cenab-ı Hak hepimize bu şekilde bir tövbe etmeye nasip edilir. Allah'a döner buyuruluyor. Ve bu tövbenin de en güzel zamanı, en bereketli zamanı nasıl bir bahçıvan en bereketli zaman tohumunu eker? Bilir ki o zamanda en güzel filiz çıkar. Bu tövbenin en güzel zamanı Cenab-ı Hak seherlerde istiğfar ederler buyuruyor. Serler istiğfar bu mübarek gecelerde, her gece istiğfar, bilhassa bu üç aylarda istiğfar, Ramazan gecelerinde istiğfar, iftar açarken istiğfar ve istiğfar, her yerde istiğfar kabuldür görülür olmak şartıyla. Fakat seherlerdeki istiğfarı Cenab-ı ayrı bir yer bildiriyor. Yine Cenab-ı bir mühimine bir karakterli olmasını, bir şahsiyet istiyor. Orada okullar ki yalan yere şahit etmezler. O Rahman'ın kulları, o mübarek kullar, Allah'ın sevdiği kullar yalan yere şahit etmezler. Demek ki Müslüman hiçbir zaman eğilmeyecek, yamulmayacak, bükülmeyecek, eğilmeyecek. Daima doğru olacak. Yalan yere şahit etmezler. Boş sözlerle karşılaştıklarında da dedikodu meclisleri vesaire boş sözlerle karşısında oradan da vakar içinde ayrılırlar. O şahsiyetlerini zedelemeden oradan da bir vakar içinde ayrılırlar.